O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye israf ile uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.